Guslün Farzları 184 Guslün Farzları Ağzı, burnu ve bütün vücudu birer kez yıkamak üzere üçtür. Bu farzlar aşağıda bildirileceği şekilde yapılır. 185 Ağza ve buruna bolca su almalı. Bu işe abdeste yapılan ağız ve buruna su vermelerden daha çok özen göstermelidir. 186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 Kadınların başlarından aşağıya sarkmış olan saçlarının yıkanması şart değildir. Önemli olan bunların diplerine suyun geçmesidir. Erkeklerde bir zorluk bulunmadığı için böyle sarkmış olan saçların her tarafını yıkamak gerekir. 187 Kapanmış olan küpe deliklerinin içi de yıkanmalıdır. Öyle ki bu deliklerin ıslanmış olduğuna kanaat getirmelidir. Böyle bir kanaat yoksa onları el ile oğarak ıslatmalıdır. İçlerine zorla su geçebilecek bir halde olan küpe deliklerini de içlerine su geçecek bir şekilde el ile ıslatıp yıkamalıdır. 188 Tırnaklar arasında kalan kurumuş camurların ve göz çapakları gibi şeylerin altlarını da yıkamalıdır. Bunu yapmak gereklidir. Fakat tırnaklar üzerindeki kirler Topraklar, kınalar, gusüle engel olmazlar. Çünkü bunlar suyun geçmesine engel değildirler. Bu konuda köylü ile şiirli eşittir, sahih olan görüş budur. 189 Bir özür sebebiyle sünnet olamamış kimsenin organında toplanmış olan derinin içini de yıkaması lazımdır. Ancak açılmasında bir zorluk oluyorsa o zaman içi yıkanmaz. Çünkü bu deri bedenin dışından sayılır. Buraya kadar gelen bir sidik ile abdest bozulur. 190 Suyun geçmesini engelleyecek şekilde dişlerin arasında nohut büyüklüğünde sert yemek parçası bulunmamalıdır. Vücudun hiçbir yerinde suyun geçmesini engelleyecek balık pulu veya çiğnemiş kurumuş ekmek parçası gibi bir şey de bulunmamalıdır. Çünkü bunların altlarına su geçmeyince gusül sahih olmaz. 191. Birbirine bitişik olup da aralarında su geçirmeyecek bir halde bulunan parmakları yıkarken su ile aralarını olmalıdır. İçi boş olan göbeğin içini de yıkamalıdır. Üzerlerinde pislik bulunmasa da avret yerlerini su ile yıkayarak temizlemelidir. Bunların da kuru kalması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 bir kimse guslettikten sonra ağzını veya burnunu yıkamadığını veya bedeninden bir yerin kuru kaldığını anlarsa yeniden gusletmesi gerekmez. Yalnız o yerleri yıkaması yeter. Bu arada farz bir namazı kılmışsa onu tekrar kılması gerekir. 194- Gözlerin içini soğuk veya sıcak su ile yıkamak güç ve zararlı olduğu için ne abdest alırken ne de gusl ederken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 bir de meydanda olmayan kulak deliği bedenin dışından sayılmaz. Bu bakımdan bunlara abdeste ve gusülde yıkamak farz değil sünnettir. Hambellere göre ağız ile burnun içleri yüzden sayılır. Onun için hem abdeste hem de gusülde yıkanmaları farzdır. Takma olan gözlerin çıkarıp abdest ve gusülde altını yıkamaya gerek yoktur. Bu yıkama zararlı olunca zaten çıkarılmaları caiz olmaz. 195